nakil Kürsüsü Kur'an Kur ve sünnetten ve sünnet hayata nakil As-salamu alaykum wa rahmatullahi Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illa Allahu, akbar Allahu akbar, wa lillahi Allahu akbar, Allahu akbar La ilahe illallah, Allah أكبر. Allah أكبر, ولله الحمد. Allah أكبر, Allah أكبر. La ilahe illallah, Allah أكبر. Allah أكبر, ولله الحمد. Allahü Akbar, Allahü Akbar. La ilahe illallah, Allahü Akbar. Allahü Akbar, vallahi alhamd. Allahü Akbar, Allahü Akbar. La ilahe illallah, Allahü Akbar.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 La ilahe illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, wallahi alhamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilahe illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, wallahi alhamd. Allah'u akbar, Allah'u akbar La ilahe illa Allah'u, Allah'u akbar Allah'u akbar, wa lillahi l'hamd Inna alhamda lillah Nahmaduhu, wa nasta'inuhu, billahi min shuroori anfusina wa min sayyati a'malina a'malina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 عض باللهه من الشيطان الرجم يا أيها الذيينَ آمنُاتَّق اللهه ح قاتِهِ وَلا توت وَلا توتن إلا وأنتم مسلمون يا أيه الناساسُ التق رَبَّكم الذي خللَقَكمم من ننفسس و واحدد وَخلَقَ منِنه زَوجَه وَبثَّ منِنهُ ررجًا ككثير وَِساء الله الذي تَساءلون بهه وَأَررحم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 ve kullu bidaat in dalala ve kull finnar değerli müslümanlar inşallah bugün müslümanlar Allah celle celaluhu istiyor diye Allah subhanahu ve taala seviyor diye onu razı etmek için sahip oldukları veya mallarından harcayarak aldıkları bir hayvanı inşallah boğazlayarak Allahu Teala'ya yakınlaşacaklar Hayvanlarını Allahu Teala'ya kurban edecekler. Allah Subhanahu ve Teala'ya hayvanlarını feda edecekler, ona takdim edecekler, sunacaklar. Evet Müslümanlar bu ibadet hayvan boğazlayarak Allahu Teala'ya yakınlaşma ibadeti Allah katında çok değerli olan, ecri büyük olan bir ibadettir. Bu ibadet namazdan da önce, oruçtan da önce, zekattan da önce, hacdan da önce olan eski bir ibadettir. Nitekim babamız Adem Aleyhisselam'ın oğlu Habil Allah-u Teala'ya en kalitole olan, en iyi olan koşlarından birisini kurban etmişti. Ve yine bu ibadet biliyorsunuz ki ta atamız İbrahim Aleyhisselam'dan bizlere miras kalan bir ibadettir. Ve bu ibadet Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın belirttiği üzere kurban gününde yapılan bütün salih amellerden allah Teala'ya daha sevimli olan bir ibadettir. Ancak Müslümanlar. Özellikle de şu günümüzde hayvan kurban etmekten daha önemli bir şey var ki o da şudur. Allahu Teala'nın dini uğrunda onun kelimesi yüce olsun diye yeryüzünün tamamında Allahu Teala'nın hükümleri, onun kanunları, onun şeriatı hakim olsun. Onun dininin dışındaki bütün dinler, bütün rejimler, bütün sistemler, bütün ideolojiler yeryüzünden silinsin. Yok olsun diye ve böylece Allah'ın hükmü hakim olması ile birlikte yeryüzünde adalet hakim olsun diye ve bu şekilde müstazaflardan, mazlumlardan zulüm kalksın diye canı Allahu Teala'ya kurban etmektir. Canı Allahu Teala'ya feda etmektir. Malı Allahu Teala'ya kurban etmektir. Çocuğu, aileyi, vatanı, toprağı, akrabayı, arkadaşı Allahu Teala'ya kurban etmektir. Allahu Teala'nın yolunda Feda etmektir işte. Biliyorsunuz ki Müslümanlar... Bugün dünyanın büyük bir bölümünde... Büyük bir kısmında... Kayıtsız şartsız egemen olarak... Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yı kabul etmeyen rejimler, düzenler hakim durumda. Buralarda biliyorsunuz ki Müslümanlar... Zelil durumdalar. Baskı ve takip altındalar. Hapsediliyorlar. Hristiyanlar tarafından, Yahudiler tarafından... Budistler tarafından, Rafiziler tarafından... Musayirler tarafından ve kendilerini sünni olarak adlandırıp da İslam düşmanlarına köpeklik yapan münafık ve mürtetler tarafından acımasız bir şekilde zulme uğruyorlar. Her gün onlarca hatta yüzlerce ölüm haberleri duyuyoruz, değil mi? Bunları görüyoruz, seyrediyoruz. Suriye'de olsun, Irak'ta, Doğu Türkistan'da, Özbekistan'da, Arakan'da, Çeçenistan'da, Filistin'de ve daha başka yerlerde Müslümanlar zulmün altında inlemelerini dinliyoruz. Esir alınıp taamur edilemeyecek türlü türlü işkencelere tabi tutuluyorlar. Müslümanların ölülerini yakıyorlar. Müslümanların dirilerini yakıyorlar. Bu esir alınan kimseler ne kadar esir tutulacaklarını bile bilmiyorlar. Esir alınıyorlar. ama ne zaman ben buradan çıkacağım? Ne zaman benim bu esaretim bitecek? Bunu bilmiyorlar. Ve bu esir alanlardan kimisi var ki zamanla büyük bir acılar çektikten sonra büyük çileler, büyük sıkıntılar çektikten sonra bu esaret altında ölüyorlar. Can veriyorlar büyük acılar çektikten sonra. Kimileri de bu durumdan kurtulmak için, bu baskıdan kurtulmak için, bu esaret altındaki bu baskıdan, bu şileden bir an evvel ölmek istiyor Müslümanlar. Bacılarımıza biliyorsunuz defalarca tecavüz ediyorlar değil mi? Hatta bacılarımız artık Müslümanlara diyorlar gelin bizim şu bulunmuş olduğumuz yerleri patlatın da biz de ölelim artık. Defalarca tecavüz oluyorlar. Biz de ölelim karınlarımızdaki bu ceninler de ölsün diye haykırıyorlar. Nida diyorlar Müslümanlara. Kimin yerlerde biliyorsunuz ki? Müslümanlar namazlarını kılmaktan engelleniyorlar, oruç tutmaktan engelleniyorlar, tesettürden engelleniyorlar, Kur'an okumaktan engelleniyorlar ve başka ibadetlerini yerine getirmekten engelleniyorlar. Bu kafirler Müslümanların evlerini yakıyorlar, evlerini yıkıyorlar, bombalanıyorlar ve bu şekilde Müslümanlar çok çileli bir hayata mahkum ediliyorlar. Bu kafirler, bu zalim kafirler biliyorsunuz ki mukaddesatımıza, değerlerimize, dini değerlerimize dil uzatıyorlar. ...bunlara hakaret ediyorlar, camilerimizi pisletiyorlar, mescitlerimizi pisletiyorlar girerek o pis ayakkabılarla, necis pis elbiseleriyle mescitlerimize girerek oraları harap ediyorlar, oraları pisletiyorlar, yıkıyorlar, yakıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile, önderimiz, rehberimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte, şeriatımız ile, Kur'an-ı Kerim ile, dini şiarlarımız ile, şeriatımızın hükümlerini alay ediyorlar, bunları küçümsüyorlar. Melun um pis şiyalar pis rafiziler. Sahabelere küfür ediyorlar. Sahabelere kafir diyorlar. Ağza alınmayacak laflar ediyorlar. Ümmetin en seçkin insanları olan Ebubekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh yani gerçekten ağza alınmayacak derecede hakaretler sarf ediyorlar. Ağza alınmaktan haya ettiğimiz şeyler. Aişe radıyallahu anh'a, Hafsa radıyallahu anh'a bizim annelerimize ağza almaktan haya edeceğimiz sözler sarf ediyorlar. Adı Ömer diye, adı Ebubekir diye Sünni olan Müslümanlara dehşet verici işkenceler oluyorlar. Bütün bunları bizler biliyoruz değil mi Müslümanlar? Bütün bunlar hepimizin malumu. Hepimiz bunları görüyoruz, seyrediyoruz, videolardan görüyoruz, takip ediyoruz. Kısacası Müslümanlar yani. Ümmet, Ümmeti Muhammed bu mensubu olduğumuz Ümmeti Muhammed bizim kardeşlerimiz kan alıyorlar. Bu kafirler, bu zalimler bu ümmete kan kusturuyorlar. İslam'ın dışındaki bütün farklı din sahipleri bakın hiç fark etmem Yahudi, Budisti bütün farklı, bütün görüş farklılıklarına rağmen bütün, bütün din sahipleri İslam'ı ve Müslümanları yok etmek için veyahut da Resulullah getirmiş olduğu şeriata, dine fersah fersa uzak olan ılımlı İslam düşüncesini Müslümanların zihinlerine yerleştirmek ve böylece onları kafirleştirmek için demokrat laik ama kendini müslüman zanneden insanlar yapmak için ve bu şekilde onları uyuşturmak için cihat mefhumunu onların kafasından silmek için onları uyuşturmak için ne yapıyorlar? Beraber toplanıyorlar, kararlar alıyorlar, beraber hareket ediyorlar. Birbirlerinin yaptıkları zulümlere destek oluyorlar. Şu anda ümmeti Muhammed Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın ta önceden bize bildirdiği gibi tam bir galiblik döneminde Müslümanlar. İşte bakın. Allahu Teala böyle bir durumda böyle bir atmosferde yaşayan biz Müslümanlara bu atmosferi bu anlatılmazları kimse inkarelemez malum durum budur böyle bir atmosferde böyle bir durumda Allah biz Müslümanlara bakın ne emrediyor bize bakın nasıl sesleniyor Nisa suresinin 75. ayetinde buyuruyor ki es billah ve mâ lekum lâ tuqâtilûne fî sebîlillâhi vel mustadâfîne minel ricali vel nisâi vel vildânî اَخْرِجْنَا <gülüyor> Buyuruyor ki Rabbimiz size ne oldu da ne oldu da size Allah yolunda ve Rabbimiz bize halkı zalim olan bu şehirden çıkar bize tarafından bir dost gönder bize katından bir yardımcı ola diyen mustazaf olan mazlum olan zayıf düşürülmüş olan erkekler Kadınlar ve çocuklar olduğundan savaşmıyorsunuz diyor Allahu Teala. Şimdi Müslümanları soruyorum size. Bu ayet böyle bir atmosferde, böyle bir durumda yaşayan Müslümanlara hitap etmeyecek de kime hitap edecek? Bu, bu ayet bizim gibi Müslümanlara ilgilendirmeyecek de böyle bir atmosferde zulmün doruk noktasına ulaşmış olduğu böyle bir atmosferde bizi ilgilendirmeyecek de kime ilgilendirecek? Hiç İslam tarihinde Müslümanların bu kadar zulme uğradığını hiç gördünüz mü? hiç İslam tarihine dinin bu kadar sahipsiz kaldığını, dinimizin, şeriatımızın, şiarların bu kadar zayıf kalmış olduğu ve Müslümanların, mustazaf olan, mazlum olan Müslümanların diğer Müslümanlara bu kadar ihtiyaç duydukları bir zaman biliyor musunuz? O zaman bu ayet en başta Müslümanlar bizi ilgilendirir. Bu ayet en başta bize hitap eder. Ama Allah'a hamdü senalar olsun ki, ümmet-i Muhammed'den kimileri Allah-u Teala'nın bu çağrısına icabet ederek Allah'ın kelimesi yüce olsun, onun kanları, onun şeriatı hakim olsun, onun bütün dışındaki sistemler, rejimler yeryüzünden silesin, yok olsun diye allah Teala'nın bu çarşısına icabet ederek ne yapıyorlar? Allah yoluna cihat ediyorlar. Rabbim Celle, Celle onların ayaklarını sabit kılsın. Onların cihatlarını mübarek eylesin inşallah. Onların şehitlerini kabul etsin. Kalplerinden kafirlere karşı korkularını çıkarsın. Şimdi Müslümanlar bakın. Her birimiz kendimize samimi olarak yani samimi olarak bir soralım. Halis bir niyetle, sadık bir niyetle soralım. Samimi bir şekilde soralım bakalım. Ben bu ayetin, bu okumuş olduğum ayetin ve bu ayet gibi cihadı emreden ayet ve hadislerin gereğini uyguluyor muyum ben? Ben bu cihadın, Allah'ın emretmiş olduğu bu cihadın neresindeyim? Ben Allah yolunda bir fiil savaşıyor muyum? Mazlumlar uğrunda Allah'ın dini için ben bir fiil Allah yolunda savaşıyor muyum? Veyahut da bil fiil Allah yolunda, bil fiil savaşmasam bile bu savaşın, bu cihadın devam etmesi için, bu cihadın ilerlemesi için neler yapıyorum ben? Bu uğurda ben canımı kafirlerin önüne atarak, ölüm kokan tehlikeli yerlere sokarak veya insanları cihada teşvik ederek veya da cihad ile ilgili, Müslümanlar ile ilgili cihad ve Müslümanlar aleyhine ortaya atılan şüpheleri ilmi bir şekilde defederek cevaplayarak veya da cihat için ilmi anlamda veya ahlaki, manevi, adabi anlamda veya menheci anlamda veya siyasi anlamda veya sıhhi anlamda veya askeri anlamda insanları eğiterek veyahut da bunları öğrenerek veya cihada adam kazandırmak için insanları tevhide davet ederek veya tevhid ve cihat davetinin yayılması için medya yayın organlarında gayret sarf ederek, yaralıları tedavi ederek, bu yorularak, koşturarak, çalışarak, çabalayarak, kendimi yorarak, canımı Bedenimi, beden azalarımı kurban ediyor muyum ben? Bir soralım Allah için kendimize bunu soralım. Allah yolunda bir fiil savaşmasak bile bunları yapıyor muyum? Bu şekilde ben bedenimi, canımı, beden azalarımı allah Teala kurban edip feda ediyor muyum? Bu uğurda cihad için malımdan infak ediyor muyum mücahitleri? Veyahut da infak edilen malları toplayıp sahiplerine iade ederek veyahut da cihad edecek kimseleri donatarak veyahut da cihad edecek olan kimselerin ailelerine ...gözleri arkada kalmayacak şekilde bakarak... veya da şehit ailelerinin ihtiyaçlarını gidelerek ...ben malımı kurban ediyor muyum? Malımı Allah yolunda feda ediyor muyum? Özellikle de Müslümanların bugün mala çok ciddi ihtiyaçları var. Çok ciddi ihtiyaçları var. Muhakkak malımızdan gücümüz yettiği nifte Müslümanlara yardım etmemiz gerekiyor. Müslümanlar kafirlere nispeten maddi anlamda gerçekten çok zayıflar yani. Yine sormamız lazım kendimize. Toprağımı, vatanımı... Evimi, barkımı, rahat yaşamımı terk edip sevdiklerimi, arkadaş çevremi, gerektiğinde çocuğumu, ailemi bırakıp hicret ederek bunları Allahu Teala'dan kurban edebildim mi? Bunları Allahu Teala'ya feda edebildim mi? Bütün bunlardan hangisini ben gücümün yettiği kadarla feda ediyorum? Bunların hangisinde gücüm yettiği kadar yoğunlaşabiliyorum? Bunların hangisinde kendimi yoğunlaştırabiliyorum, kendimi verebiliyorum? Eğer ki Müslümanlar hiçbir mazeretimiz olmadığı halde eğer ki Allah yolunda bir fiil savaşmazsak veyahut da Allah yolunda bir fiil savaşmasak bile az evvel bu cihadın devam etmesi için ve ilerlemesi için birçoğunu ifade ettiğim bu cihadın ihtiyaç duyduğu cihada hizmet eden kulvarlardan eğer ki gücümüzün yettiği kadar o kulvarlardan birisinde doldurmuyorsak eğer o kulvarlardan birisinde yerimizi almamışsak Tabii şunu da ifade edelim ki yani bu kulvarlardan hangisine daha çok ihtiyaç varsa, az evvel belirttiğim bu kulvarlardan hangisine cihada hizmet eden, cihada ihtiyaç duyduğu bu kulvarlardan daha hangisine daha çok ihtiyaç varsa, falan, hangisine kişi daha faydalıysa o kulvarda yerini alması gerekiyor. Ve bunun için de işin ehli olan insanlara sorması, sorun ve bu şekilde bunu tespit etmesi gerekiyor. Ben hangisine daha faydalıyım, hangisine cihada hizmet eden hangi kulvara daha çok ihtiyaç var bunu muhakkak tespit etmesi lazım Müslümanların. Ve bu kulvarda artık hangi kulvarda yoğunlaşacaklarsa bu kulvarda yoğunlaşmaları gerekiyor. Bakın yoğunlaşmaları gerekiyor. Güçleri yettiği kadarıyla bu onların işi gibi bir şey olması gerekiyor. Öyle bu kulvarda olup da böyle kıyıdan köşeden bu kulvarda bulurmakla bu iş olmaz. İşte Müslümanlar bakın tekrar ediyorum. Şer'i hiçbir mazeretimiz olmadığı halde eğer ki Allah yolunda bir fiil civet etmiyorsak Veyahut da bir fiil savaşmıyorsak bile bu cihada hizmet eden, cihadın ihtiyaç duyduğu kulvarlardan birinde yerimizi almadıysak bilelim ki Müslümanlar bizler nafile namazla kılsak, nafile oruçlar da tutsak, her gün bir cüz Kur'an da okusak, gece ibadetleri de yapsak, sakal da bıraksak, sarık da taksak hiç önemli değil. Allah-u azabına düşer olabiliriz. Vallahi billahi Allah'ın azabına düşer olabiliriz. Niye? Neden? Çünkü bugün cihad farz-ı ayn ayn. Her birimize, bütün Müslümanlara farz Müslümanlar. Ya bir fiil savaşacaksın veyahut da bu savaşa hizmet eden, bu cihada hizmet eden cadın ihtiyaç duyduğu kulvarlardan birinde yoğunlaşmak suretli, gücünün yettiği kadar gayret sarf etmek suretli o kulvarlarda yerini alacaksın. Eğer bunları yapmazsan o zaman cadın farz-ı aynı, sen kendinden atamamış olursun. Cihad farz-ı aynı. Bunu her birimiz biliyor. Bütün alimler icma etmişler ki, görüş birliğinde bulunmuşlar ki... Bir yer Müslümanların hakimiyeti altında oraya kafirler saldırdı. Bütün Müslüman oradaki Müslümanlara kafirleri defetmesi gerekir. Eğer oradaki Müslümanlar kafirleri defetmeye güç yetinemezlerse veya de bu konuda aciz olurlarsa veya kusur ederlerse onların yakındaki beldeye bu vacip olur. Böyle böyle eğer bunlar da kusur ederse güç yetiremezlerse böyle böyle bu şekilde kafir defene kadar o Müslümanların hakim olmuş olduğu yerden kafirleri defene kadar bu şekilde cihat her tarafa yayılır. Şu anda malum ki Müslümanların hakim olduğu, Müslümanların hakimiyetlerini sürdürdüğü topraklarda Müslümanlar şu hakim değil. Kafirler rejimlerini, sistemlerini, düzenlerini kurmuşlar. O zaman cihat ve bu, şu anda da Müslümanlar bunları defetmede de güç etmemişler. Dolayısıyla bugün bütün dünya Müslümanların cihat farzı aynıdır. Abdullah Azam, cihadın imamlarından birisi. Abdullah Azam diyor ki önceden Müslümanların hakimiyetinde olup da sonradan kafirlerin hakimiyetine geçen bütün yerler. Bu yerlerin en sonuncusu, en sonuncusu Müslümanlar tarafından fethedilene kadar cihat aynıdır. Evet aslen cihat farzı kifayedir normalde kitaplarda o şekilde okursunuz. Belli başlı Müslümanlar bunu yerine getirdikten sonra diğerlerinden bu farzat kaldır. Ama bu şu anda farzı kifayenin olduğu bir durum değil Müslümanlar. Şu anda cihat aynı olan bir cihattır. O yüzden Müslümanlar bu farzı terk edersek cihad etmeyerek bil fiil veyahutta cihada hizmet eden kulvarlardan birisinde olmamak suretiyle eğer ki bu cihadı yerine getirmezse Allah'ın azabına düşar olabiliriz. Çünkü biliyorsunuz farzı terk etme konusunda, vacibi terk etme konusunda as asıl azap gerekir. Beraberinde bu azap gerekir. Allah dilediğini affeder. İnna Allah la yagfiru en yushrake Allah kendisi şirk koşulmasını affetmez. Ama yağfiruna dunze zalike limen yesha. Şirkin dışındaki lezzet dilediği kimseler için affeder. Adam oruç tutmamıştır, zekat vermemiştir, hacca gitmemiştir. Bunun gibi mesela haram olan bir şeyler yapmıştır veya farz olan bir şeyi terk etmiştir ki cihat da farzır. Aslen bu kimse azaba düşer olur. Namaz da kılsan, oruç tutsan asıl olarak azaba düşer olabilirsin. Ancak Allah'ın affettiği kimseler hariç biz kendimize garanti edebiliyor muyuz? Allah beni affeder, nasıl olur? Benim namazlarım var, benim oruçlarım var zaten, ben Kur'an'da okurum bir yüz. Böyle düşünerek bunu hiç şey yapamayız Müslümanlar. Ve kesinlikle orada burada cihat edebiyatları yapmak suretiyle... Cihad edenleri sevdiğini söylemek suretiyle, cihad marşları dinlemek suretiyle, cihad videoları izlemek suretiyle, videoları izleyerek işte vurun be, öldürün be, helal olsun size, yürüyün diyerek cihadi marşlar veya da cihadi videoları veya cihada teşvik eden bir iki ders böyle Twitter'da, Facebook'ta falan bir iki tane paylaşmak suretiyle kendilerini cihad ettiniz zannetmeyin. Böyle bir şekilde cihad olmaz. Sen ya bilfil cihad edeceksin veya cihada hizmet eden kuvvalardan birisine yoğunlaşacaksın. Güç okullarda kendine vereceksin o senin işin gibi olacak hatta neredeyse işin olacak yani. Eğer biz bu şekilde şey yaparsak yani burada hiçbir şey yapmıyoruz cihada bir hizmetimiz yok ama cihada edebiyatı yapıyoruz güzel güzel cihattan bahsederiz mücahitleri seviyoruz vurun oğlum diyoruz birkaç tane bir şey paylaşıyoruz bu şekilde ancak Müslümanları kendimizi kandırabiliriz ve etrafımızdaki Müslümanları kandırabiliriz ama Allah subhanahu ve teala'yı asla kandıramayız. Ve bizim iyi ve kötü amellerimiz yazan melekleri asla kandıramayız. Unutmayalım ki bundan kesinlikle sorulacağız. Hesaba çekileceğiz Müslümanlar. Size inşallah şu ayetleri bir kere daha hatırlatmak istiyorum Müslümanlar. Bakın Rabbimiz ile Tevbe Suresinin 24. ayetinde buyuruyor ki قُلْ اِمْكَانَ اٰبَاؤكُمْ De ki, ey Muhammed şayet babalarınız ve ebnâukum oğullarınız ve ihvanukum kardeşleriniz ve ezvacukum eşleriniz ve aşiratukum. Aşiretiniz ve amvalun iktarafetmuha kazandığınız mallar ve ticaretun takşaun kezaha kasada uğramasından korktunuz ticaretiniz ve mesakinu tarzaunha hoşnut olduğunuz razı oldunuz meskenler eğer ki ahabbayleikum minallahi ve rasulihi ve cihadin fi eğer erza Allah'tan rasulünden ve onun yolunda etmekten daha sevimli ise fetarabbsu o zaman bekleyin İfadeye bakın. Fatarrabsu bekleyin. Bu tehdit içerikli bir ifade. O zaman siz bekleyin. Ha öyle durun siz. Siz cihadı tercih etmeyip de evini tercih ettin, aileni tercih ettin, çocuğunu tercih ettin, malını tercih ettin, ticaretini, evini tercih ettin. Fatarrabsu. O zaman bekleye durun. Ta ki ne zaman bu şekilde yaşayın güzel bir şekilde ama büyük bir tehdit var ki bu ne zamana kadar? Hatta Allahu bir emri. Allah emrini getirinceye kadar. Hani Allah dünyadaki azabını dünyadaki cezasını veyahut da ahiretteki cezasını getirinceye kadar bekleye durun Allah fasık olanları yani ailesini, çocuğunu, malını, vatanını, sevdiklerini dünya malını, dünya metanı tercih edip de kendi yoluna hicret etmeyen kendi yoluna cihat etmeyen ve bu şekilde Allah-u itaatten çıkan fasıklara hidayet etmez diyor. çok tehlikeli bir durum Müslümanlar Allah için çok önem gösterelim yani yine bakın Tevbe suresinin 38 ve 39. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki ya eyuhalladine. Ey iman edenler. Ey tauddları reddetmiş olan müminler. Bize Rabbimiz sesleniyor. Diyor ki melekum. Size ne oldu da? Ne oldu da size diyor. Bakın cihattan gerek alanları Allah Teala yeriyor, azarlıyor. Ne oldu size diyor? İza Allah yolunda cihat için çıkın. Allah yolunda cihat edin denildiği zaman size isse kan bakın ifade bakın yani Nasıl nasıl bir mana olduğu geliyor hani issakaltum ilal ard. Onun lafzı bile böyle yani zihnimizde böyle bunu canlandırıyor. Ne diyor vallahi issakaltum <gülüyor> ilal size denildiği zaman hadi cihada çıkın sizler ne yaptınız ağırlaşıp yere çakıldınız. Issakaltum ilal ard. Yere çakıldınız. Hiç böyle cihattan falan tamamen uzaklaştınız. Eraditum bil hayatid dunya min al-ahireh. Sizler ayrıda karşılık dünya hayatından mı razı oldunuz? Dünya şehvetlerine, dünya metanı, dünyanın çekici zevk nevçeklerine mi şimdi ettiniz ve bu şekilde tebuk seferine çıkmayı kendinize meşakkat görüyorsunuz. Bu ayet tebuk seferine katılmayan insanlarla alakalı. Biliyorsunuz tebuk seferine Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu ayette bahsedilenleri de çağırmıştı. Oradaki bütün sahabeleri çağırmıştı. Hepiniz cihada da geleceksiniz diye. cihadın farzı aynı olduğu yerlerden bir tanesi nedir? İmam cihada çağırdığı zaman. Herkes ne yapması lazım? Gelmesi lazım. E bunlar da imam tarafından çağrıldılar. Resulullah Aleyhissalatu tarafından cihada davet edildiler ama bunlar gelmediler. Hani farza ayn olan cihatı terk ettiler. E bizim bahsettiğimiz bizim durumumuzda farza ayn olan bir cihat değil mi Müslümanlar? Bakın bunlar farz-ı cihatı terk eden insanlar hakkında bahsediyorlar o tane. Eradiyetun bil hayatü dunya min el-ahireh karşılık dünya hayatını mı tercih ettiniz? Fe ma mataul hayatü dunya fil ahireti illa Ahirete göre ayetin yanında dünya hayatının metâı Faydası, dünya lezzetleri gerçekten çok hakir, gerçekten çok azdır diyor. Hiçbir kıymet yoktur diyor. Sonra Allah bakın diyor ki, 39. ayet okuyorum. İllat <gülüyor> enfiru eğer ki farza ayn olduğu halde, eğer ki cihada çıkmazsanız, Allah yolunda bilfiyin savaşmasanız veya da cihada hizmet eden cihadın ihtiyaç dolu kullarlarından birinde yoğunlaşmak suretiyle yerinizi almazsanız, yuğzibbukum adaben alimen. Allah size elim verici bir azapla azap eder diyor. Elim verici bir azapla azap eder. O ya stabdil kavmen ve sizi helak etmek suretiyle sizin dışınıza sizden daha hayırlı olan başka kavimler getirir. Onlar Allah'ın verosunun söylediklerine daha hızlı bir şekilde icabet ederler. Ve la tudruhu şey. Bunlar siz cihada ağırlaşmak suretiyle cihattan geri kalmak suretiyle Allah'a asla ve asla ne Zarar veremezsiniz. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Kendisine itaat etmeyi, terk eden kimselere azap etmeyi allah Teala muhakkak kadirdir. O zaman Müslümanlar tercih bizim. Fani olan dünya hayatını mı seçiyoruz? Dünyanın metanı, dünyanın zevklerini mi tercih ediyoruz? Ne kadar süreceği belli olmayan bir dünya hayat. Ne kadar süreceği bile belli. Ne zaman öleceğimiz bile değil, değil. Şu anda sahip olmuş olduğumuz evlere, sahip olmuş olduğumuz mallara ne kadar sahip olacağız? Bunlar elimize ne kadar kalacak belli bile değil. Böyle fani olan, böyle bitecek olan... Ne kadar süreci belli olmayan zevkleri mi tercih edeceğiz yoksa ebedi olan, hiç bitmeyecek olan nefsin her istediğinin olmuş olduğu bir cenneti mi tercih edeceğiz? Meyvelerin, içeceklerin, yiyeceklerin, sütten olan ırmakların, baldan olan, sudan olan, şaraptan olan ırmakların akmış olduğu köşkleri mi tercih ediyoruz? Bu tercih bizimdir. İster bunu tercih edebiliriz cihat etmemek suretiyle, ister de cihat etmek suretiyle. Biraz sıkıntı çekmek suretiyle ahiretteki ebedi olan hayatı ebedi olan zevklere de tercih edebilir. O yüzden Müslümanlar mesele gerçekten çok ciddi. Her birimizin en baş gündemlerinden biri bu mesele olması lazım. Kesinlikle. Bundan sürekli bahsetmemiz lazım. Dert edinmemiz lazım bunu. Ben gerçekten cadın neresindeyim? Bunu en baş gündemimize koymamız gerekiyor. Bunu dert edinmemiz lazım. Kadınlarımız aynı şekilde kocalarına bu konuda yardımcı olmaları gerekiyor. Onlara kolaylık sağlamaları gerekiyor. Kocalarının dine hizmet noktasında engel olmamaları gerekiyor. Bu konuda sorun çıkarmamaları gerekiyor. Tabi Müslümanlar yine cihada desnek namına muhakkak şeyi de unutmuyoruz muhakkak. Dua da etmeyi unutmuyoruz. Dua bütün Müslümanların etmesi gereken bir şey. Dua herkesin güç edebileceği bir şey. Muhakkak mücahitlere salih dualarımıza yer alalım Müslümanlara. Cihadın âli olması için, kafirlerin ve küfrün zelil olması için... Yer yüzden zulmün silinmesi için, musallaflardan, mazlumlardan zulmün kalkması için dua edelim ellerimizi kartlar. Özellikle de dualara en icabet edilecek zamanlarda Allah-u Teala dua edelim. Duayı unutmuyoruz. İkincisi de Müslümanlar boykot malları da aynı şekilde almamaya gayret ediyoruz. Yiyecek olsun, içecek olsun, giyecek olsun fark etmez. Direkt böyle Müslümanlara, bil savaşan kurumlara, devletlere yardım eden firmalardan... Kesinlikle ve kesinlikle bu tür ürünlerden yiyecektir, içecektir, yiyecektir kesinlikle almamaya gayret ediyoruz. Çünkü sen alıyorsun, senin o almış olduğun yiyecek, içecek, yiyecek Müslümanlara mermi olarak dönüyor. Az evvel söylemiş olduğum durumların gerçekleşmesine sebep oluyor musun? O yüzden bunları da inşallah çok önemli gösteririm. Rabbim Celle Celle bizlere cihadı sevdirsin. Yolunda gerçekten cihada hizmet eden, dine hizmet eden kullarından eylesin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وليسال المؤمنين فاستغفر الله. Allahü Akbar, Allahü Akbar. La ilahe illallah, Allahü Akbar. Allahü Akbar, Allah Akbar, Allahü Akbar. La ilahe illallah, Allahü Akbar. Allahü Allah'u akbar, Allah'u akbar La ilahe illa Allah'u Akbar. Allah'u akbar hamd Allah'u akbar, Allah'u akbar Allah La ilahe illa Allah'u akbar Allah'u akbar Allah hamd Allah'u Akbar, Allahu Ekber La İlah Allahu Allahu Ekber, Allah wa Lillahi El-Hamd Akbar. Allah Allahu La Allahu Allah Ekber Allah'u ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. İnnel hamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve naûzü billahi min şurûri anfusina ve min seyyiâti a'malina Men yahdihillahu fala mudilla ve men yudlil fala hadiya ve eşhedü en ve eşhedü en la ilahe illallah la şerike ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve rasuluhu Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid Allahumme barik ala Muhammed ve ala Muhammed kema İbrahim ve İbrahim Allahümme Rabbana teqabbal minna innaka anta السميع al-alim. علينا يا alayna ya maulana innaka الرحيم ربنا tawaabu al-raheem. Rabbana innaka sami'un qariybun mujibu al-du'a. İstajib du'a'ana bir rahmetike ya mujibu يا daawad Allahümme ya يا ya rahim. Ya ghafoor. Ya tawaab. Ya zal-jalal Ya Nasıl اللهم Nasılsın? Nasılsın? Nasılsın? Nasılsın? استجب Nasılsın? يا Nasılsın? Nasılsın? Nasılsın? Nasılsın? Nasılsın? Nasılsın? Nasılsın? Nasılsın? Nasılsın? Nasılsın? Nasılsın? Nasılsın? Nasılsın? Nasılsın? ذنوبنا وكفر Nasılsın? سيئاتنا Nasılsın? Nasılsın? Nasılsın? Allahümme tahrir kulübena min kulli emrâzı al kalbi ya rabbal alamin. Allahümme tahrir kulübena min al riyâ, ve min al kibir, ve min al ujub ya rabbal alamin. Allahümme növür kulübena bil ikhlâs, ve növür kulübena bil takvâ ya rabbal alamin. Allahümme ya aziz, Allahümme ya qahhar, Allahümme ya men له al izzetu wal jalal, ya men له al والكمال. Vayaman, O Kâbir, Mutaâlâl. Allâhumma alaik bî ağdaik ve ağdaîl müjahidîn, Rabb alaâmîn. Allâhumma alaik bî zâlimîn, Ya Rabb alaâmîn. Allâhumma alaik bî Amerika. Allâhumma alaik bî Rusya. Allâhumma alaik bî Çin. Allâhumma alaik bî Nusairiya. Allahümme demir them كبيرا demiran kibira ya Rabb al كبيرا valan them laanan kibiran ya Allahümme عليهم rihaat ve cayhaat thamud ve tufanı qo minuh. Allahümme عليهم ma خرج من men وما ardi ve ma nzel العالمين men al semai Rabb al alemin. Allahümme uncer ibadak al mujahidin Rabb al alemin. Allahümme uncer them ya Rabb al Allahümme ya Allahümme afriga عليهم sabra ve thabbit aqdamahum ya Rabbel alemin. Ve ansurna ve iyyahum ala al qawmi l-kafirin al-zalimine ya Rabbel alemin. Allahümme şeddit şamna a'daighim ya Rabbel alemin. Allahümme ferrik cema'a a'daighim ya Rabbel alemin. Allahümme jaaluhum mutenahirine ya Rabbel alemin. Allahümme sur ibadaka almucahidin. Allahümme enzil rahmetika alayhim ya Rabbel alemin. Allahümme eyyidhum bimelaiketika ya Rabbel alemin. Allahümme aljihada ya Allahümma, axrj al min qulubina ve min qulubil mujadidina, ya Rabbi Alaamin. Ve adxil al fi qulubil kafirina, ya Rabbi Alaamin. Allahümma, fukka aṣra iḫwan al-maṣsūrīna ve al-maṣsūrat. Allahümma, fukk aṣra al-maṣsūrīna ve al ya Rabbi Alaamin. Allahümma, takabbel minna du'a ya Rabbi Alaamin. Her bayramı kurban bayramı mübarek olsun inşallah. Ve bu müberrin asıl sahibi olan Musa canımızın da tanıdıklara kendisini soranlara selam var. Ve ve soranların da kurban bayramlarını tebrik ediyor. Onu da ayrıca iletmiş olalım. Rabbim Celle Celal Musa hocamızın ve onun gibi esarette olan bütün Müslümanların esaretini bir an evvel çözsün. Onlara ve ailelerine inşallah sabırlar ihsan eylesin. <gülüyor> Nakil, Nakil Kürsüsü Kur'an Kür ve, ve Sünnet'ten Hayata, hayata. Nakilkursusu.com